بسم الله الرحمن الرحيم وعليه التكلان الحمد لله المنان الذي تجلى باسمه الرحمن فخلق الإنسان وعلمه البيان بعدما دعاه إلى جناب حضرته بالأدب والعذعان ولطف إلى عباده المخلصين وأحسن إليهم بالامتنان مع أمره لهم بالاتباع إلى سبيل من أناب إليه بالسر والإعلان وحفظ عبادهم من مكر الشيطان إنه ليس له عليهم من سلطان بل التسلط على الذين يتولونه من أهل الشرك والتغيان لبعدهم عن الأدب وارتكابهم الأسيان والصلوات الأحدية والتسليمات الواحدية على من أرسله الله تعالى بالهدى والفرقان بمجامع الكلم والقرآن ليظهر دينه على سائر الأديان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم في أضيق الزمان وعلى آله وأصحابه المتأدبين بشريعته المطهرة الهادين المرشدين إلى الصدق والتصديق والإيمان فطوبى لمن اهتدى بسنة الصديق الأكبر مع طول الأزمان طوب لمن دخل في سلسلة سلووك طريق الإخوان اللهم مجلبنا إلى محبتتك بمحببة اللي والأولاء والأولاء وحشنا معهم رزقن التفييق والوقفة بينيدك وادخلنا معهم جنة الرريضوان وأاستغفرر الله من قول بعمل وحسبن الله في كل وقت وخين وآن bazı Ruhi Tedaviler 1964 ile 1970 arasında zamanın nadiresi Seyyidimiz havs Bilvanisi Hazretlerinin sorulu cevaplı olarak ruhların tedavisinde beyan buyurmuş olduğu reçeteler. Her bir sorudan almış olduğumuz cevap akla, kalbe ve ruha ayrı bir lezzet vererek teşhis ve tedavide emsalsiz latifeler ve nazik nüktelerdir. 1. Canım gafsa kurban olsun. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bakışınızla şereflendik. Bize öyle bir vasiyet buyurunuz ki dünya ve ahirette bizim kurtuluşumuza vesile olsun. Cevap Kurtuluş için hürriyet ve iffete dikkat edin. Efendim, hürriyet ve iffet nedir? Hürriyet, Allah'tan başka hiçbir sebebe bağlanmamaktır. Umum işlerde sebeplere değil, sebepleri yürütene dayanmak kulun ilk kurtuluş kapısıdır. İffet kendi nefsi veya başkasının hesabına değil, söz, hareket, amel, niyet ve özde yalnız Allah hesabına göre olmaktır. 2. Kurbanım. İhlas'tan çok bahsedilir. İhlas nedir? Cevap İhlas İllet ve gaye olmaksızın, yalnız Allah için günahı terk ve emirleri yapmaktır. Yani, var gücünü Allah'ın emrine sarf etmektir. Bu halde sebat etmenin zahirine takva, özüne ihlas ismi verilmiştir. Mesela kimin himmeti midesi olursa, kıymeti ondan çıkan kadardır. Binaenaleyh, himmetini şöhrete, şehvete harcayanın hali malum olur. 3. Efendim, halk dilinde filan deli, filan akıllıdır denilir. Akıllı ve deliyi birbirinden nasıl tefrik ederiz? Cevap, aklı selim, tabı mustakim, akıllı, bunun dışındakiler delidirler. Çünkü aklı selim olmayan dalalet ve şekavetin ızdırabını hissetmez. tabı mustakim olmayan da tevfik ve hidayet yolunu bulamaz. Mesela, dünya hayatı insana bir türlü uyku gibidir. Kimisi uykusunda rüya görürken, uykuda olduğunu idrak eder. Kimisi de etmez. Öylece dünya lezzetlerinde, kimisinin aklı selimdir. Lezzeti muvakkat bilir. İzzet halinde Allah'a hamd, zillet halinde de istiğfar eder. Kimisi de aklı selim değil. Dünya hayatını ebedi bilir. İzzet zamanında gaflete, zillet zamanında da şirke düşer. Kendisi gibileri tesir edici zanneder. Sebepleri tesirci inanır. Halbuki aklı selimin gereğince, insanın her anda tam bir teveccüh ile Rabbine yönelmesi lazımdır. Bunu terk eder, hakikatten uzaklaşır. Başka bir zamanda buraya işareten, El-Tasavvufu Ademu Cerayanil Gafleti Alel Kalbi Tasavvuf, kalbin üzerine gafletin arız olmamasıdır, buyurdular. Kurban, Teveccüh Nedir? Teveccüh, insanın kalben Allah'a yönelmesidir. Malum, insanın kalbinde ayrı bir kalp vardır. Kalbin yüzünü nereye çevirirsen, onu döndürmüş olduğun tarafta ne varsa... Kalp onu görür. O da kalpte görülmüş olur. Öyleyse kalbimizi umum kainattan döndürüp Allah'a yöneltmeliyiz. Ta ki onda zikir, fikir bulunsun. Kendisi de bu sayede hayal, vehim, şek ve şüpheden temizlensin. Binaenaleyh kalbi dünyaya ve halka yöneltsek, Canabı Hak'tan uzaklaşırız. Aksi takdirde kalbimizi hakka yöneltsek, içinden bir pencere açılır. O pencereden feyzi ilahiyenin güneşi ona akseder. Eğer böyle bir pencere açılır ise şark ve garbta ne kadar zerreler varsa ondan hisseder olur. Bu arada bu abd bir biçare fakir düşünceye daldı. O kadar ki birçok faideleri zapt edemedim. Şu kadar hatırlıyorum ki böyle buyurdu. Azizim, o görünen güneş halik değildir. Zikrin nurudur. ''Bu bir misaldir.'' diye işaret ettiler. Hacı Kabe yolunda, ''Biz isek didarın talibi, o haneyi arıyor, biz hanenin sahibini.'' diye Hafız Şirazi'nin beytini okuduktan sonra şöylece devam ettiler. ''Mesela bir ev yapsan, fakat penceresi olmaz ise, bunca aleme aydınlık veren maddi güneş, o penceresiz evin içine aksetmez.'' Eğer kapısı da kapanırsa, içinde olanlar havasızlıktan ölecekler. Aynen öylece insanın kalbi de bedenin hanesinin içindedir. Ona pencere açılmaz ise, kendisi sultan, aklı selim sağ veziri, nefsi mülheme sol veziri ile birlikte zikirsizlikten ölecekler. O kalpte pencere açılırsa, cenabı ı Hakk'ın feyzinde behrement olur. Aksi takdirde feyzi ilahiden mahrum olur. Sonra ruhumun ruhu inleyerek "Ah şu gaflet, milletin başına neler yaptı." Şahı Haznevi "Gaflet kadar hiçbir illet yoktur. Kimin başına ne gelirse nefsinin hilesinden gafil kaldığı an gelir." derdi. "Ah ne güzel sohbetler ederdi o." demekle sukuta geçtiler. "Canım size kurban olsun. Şu gafleti nasıl yok edebiliriz? Her tarafımız gaflet." Artık gafleti de tanımaz olduk. Başını kaldırıp şöyle buyurdu. Eğer kuvvetiniz varsa iş çok kolaydır. Yok ise edebe riayet edin. Mesela en karanlık bir yerde Rabbim beni görür diye kendi nefsinizi zorlayın. Günüp olsanız bile kalben Allah, Allah diye zikrediniz. Sultanlar hangi şehre gitseler o şehrin azizlerini zelil ve perişan ederler. Kalp bir şehir ise, zikir de sultandır. Kalbimize gelirse, şüpheleri, vehmi, hayal ve gafleti yok eder. Açık ve gizli edeplere riayet etmek ile kalp uyanır. Gaflet kendiliğinden yok olur. O anda benim kalbime bir vesvese geldi. Anında, İsmail diye seslendi. Ve, birisi Şeyh şehabettin Sehrever diye, Ey benim efendim! Başıma iki bela gelmiş. Ameli terk etsem tembellik bana galebe çalar. Amel etsem benlik ve riya bana hücum eder. Bu dertlerden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? diye sormuş. Şeyh Şehabettin ona şu cevabı vermiş. Tembellikten Allah'a sığın. Amel et. Riya ve ucub arizi olarak meydana gelir. Geldi ise istiğfar et. Tabii ki şeyhsiz riyadan kurtuluş çok zordur. Ruhlar saflaştığı zaman heykellere bile tesir eder, içlerini nurlandırır, buyurdular. Gavsa canım kurban olsun. Zahiri ve batini darbelere nasıl dikkat ederiz? Açık ve gizli edep. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, abdestli olmak, hasbel beşer bir günah olursa hemen tövbeyi tehir etmemek Selefi salihinin eserlerini okumak, öğrendiğiniz şeriatı bil fiil tatbik etmektir. Şeriatı, ameli bilenden sohbet ve nasihati kabul etmektir. Bunlar zahiri edeptir. Ama batini edep ise hele bu zamanda çok zordur. Kalbi masivadan temizlemekten ibarettir. Tasavvuf, kalbin üzerine gafletin arız olmamasıdır. Hafız Şirazi şöyle demiş. Seni dostundan geri bırakan ne ise kalpten onu terk et. Sonra et suresinin başındaki ayetleri okudular ve devam ettiler. Şer Hicap olduğu gibi bazen hayırda Hicap olur. O halde salike ne hayra güvenmek ne de şerden korkmak gerekir. Allah'a güven, yasaklarından sakın. O daima hayrı işler, umum şerler nefsimizdendir. Hatta nefs kendisi şerdir. Şahı Hazne bize sohbet etti. Dedi ki: Allah bize bizden daha fazla yakındır. İnsan da ne kadar hayasızdır ki, onun vermiş olduğu nimetlerle huzurunda isyan eder. O da ne kadar halimdir. O anda isyan edeni taş edebilir. Onu etmez tövbeye çağırır. Molla İsmail, bu ilim nedir? Eğer ilim insanı gaflete sevk ediyorsa, ne felakettir. Bir vakitte bir şeyh var idi. Müritlerinden birisine bir tavuk verdi. Hadi bunu götür, görünmeyecek bir yerde kes ve getir demiş. Mürit aldığı tavukla çok gezmiş ise de, diri olarak tavuğu getirmiş. Şeyh zahirde suretini, çehresini değiştirdikten sonra onu, Ne biçim bir adamsın, ben tavuğu kes dedim, sen tavuğu diri olarak yanıma getirdin diye azarlamış. Mürit, Efendim, nereye gittimse de, Rabbim beni görürdü. Sizin emriniz, görünmeyecek bir yerde kesmem idi. Affuvumu dilerim efendim, demiştir. Nihayet, kalp, tecelligahı ilahiyedir. O da çok gayretlidir. Kulunun kalbinde, gayrini kabul etmez. Gavs'ın bu sözü, Murakabe yolu ile kavuşmanın tüm yollarını beyan etmiştir Buna ilaveten Hikemi ataiyeden ve muhkemden iki hikmetli sözleri nakledelim Ubudiyetini nakz edecek tüm vasıflardan Beşeriyetinin sıfatlarını çıkar ki Hakkın huzuruna yakın Nidasına cevap verici olasın Yani umum maksat ve muratlarını Hakkın zatı şerifi için terk et İçinden nidası tezahür edecek demektir Can verip canana ermektir kemale aşıkın, Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına, Kalkıp gecelerde aşk ile Allah dese bir kul, keder ana lutfla yezdan gecelerde. Sadi Şirazi de şöyle buyurur, Açık ve gizlide aşık, dostundan başkasını göremez, Ehlibatın nezdinden söylemiş olduğum şu mana zahirdir. 3. Canım gavsa kurban olsun. Bir alim Kur'an'ı, hadisi, fıkıh ilmini bilir. Selefin kitaplarını okursa şeyhe ne hacet? Cevap Doğru ama bir eczacı envai çeşit otları bilir. Hangisinden ne gibi şerbet çıkaracağını, hangi hastalığa yararlı olacağını da bilir. Hatta çoğu zaman doktorlara da onu gösterir. Doktorlar da onu tahlil Terbiye ve tahririne binaen teşhis ettikleri hastalığa tavsiye ederler. Fakat eczacı bir hastayı teşhis etmekten acizdir. Doktorun reçetesi olmaksızın bir hastaya ilaç verse, hele ilacın üzerinde reçetesiz satılmaz diye bir kayıt olursa, eczacı onu o ilacı parasız olarak verdikten sonra hasta o ilaçla ölürse cezalanır. Elbette böyle satış yapan cezayı hak eder. Bununla beraber doktor kendi filmini çekmekten acizdir. Ondan da aciz olmaz deseniz iki omzu arasında bir çıban varsa onu tedavi etmekten acizdir. Alimleri de buna kıyas et. Kaldı ki insan ahiret yolunda evvela avamdır. Nasıl kendini tedavi edebilir? Kalbi hastalıkların tedavisi maddi tedaviden daha zordur. Acaba nazari olarak tıp ilmini tahsil edene, oğlun da olsa dima ve kalp ameliyatında kendini teslim edebilir misin? Fakat tecrübeli ve birçok zamanda muvaffak olan bir doktora kendini tereddütsüz teslim edersin değil mi? Bunca vaazlar nasihatleriyle az kimseleri yola getirirler. Ama şeyhler öyle değil. Pek çok fasıkları günahtan vazgeçirirler. Bu apaçık meydanda bir delildir diyebiliriz ki zamanımızda şeyhler az olduğu için gençlerimizin isyanı fazla olmuştur. İrşat vardır, mürşitler azdır buyurdular. Buna ilaveten şu sözlere bakalım. Akla mağrur olma Eflatun'u vakit olsan eğer. Bir edibi kamil gördük de tıflı mektep ol. Cürmünü müterif ol. Taate mağrur olma, ki şifahane-i hikmette sakim isterler. İbnu Ataullah da şöyle buyurdu. Sözü seni Allah'a, özü de seni O'na sevk etmeyenle sohbet etme. Yani öyle zevatla sohbet et ki, sözü dimağını, özü kalbini, ruhunu tedavi eder. Hali de seni Allah'a kavuşturur. وَالتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ bana inabe edenlerin yoluna uy. Hafız Şirazi şöyle buyurur. Eğer sen huzur istersen, ondan gayb olmasan Hafız. Ne vakit ki aşık olduğuna rastlasan, dünyayı bırak ve ihmal et. Hafız Ahmet Nahir de şöyle der. Al benliğimi kaydı sivadan beni kurtar. Ta vasıl olam rü'yeti dildare ilahi Lütfet beni mahcubi vücut eyleme ya Rab. Mahveyle gönülden eseri nakşi sivayı. Gayrini bi namu nişan eyle ilahi. 4. Kurbanım Saadat-ı kiram en çok nefsten bahsederler. Bu nefs nedir? Ne gibi hileleri var? Kemal-i lütfundan işaretle olsa bile, gavsımız onu beyan etse, faideli olacağına itikad ederim. Cevap, sen ne soruyorsun? Kurban, nefs nedir dedim. Nefs hayvani bir kuvvettir. Hayvani kuvveti idare eden his ve harekete hamil bir latifedir. Kimisi buhardan bir cevherdir dedi, buyurdular. Felsefeciler bu cevhere ruhi hayvani derler. İlk hali şehvet ve şöhreti emredicidir. İnsanın kalbini hayvani huylara cezbeder. Makamı süflidir. Onun için kalbi aşağı çeker. Bütün fenalık ona nispet edilir. Yani kalp melekleşmeye, nefs hayvanlaşmaya meyleder. Tabi'i kuvvetin vazifesi, şer'i şerifi tahlil etmektir. Nefsin vazifesi, hayvani ve fena ahlakı terk etmektir. Terbiye ve mücahede ile Güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Nitekim ruh da daima marifeti Huda'ya ve Allah'ın sevgisine meyaldir. Hali ise kemaliyettir. Sırrın hali masivayı terk etmektir. Sır latifesi Halik'in kahrından rahmetine sığınır. Hafa ise Hazreti İlahiyeden feyzi celp ve kabul eder. Celb ettiği feyzi ruha ifaze eder. Ehfa sırrın sırrıdır. Ondan kulun hiçbir müdahalesi yoktur. Efendim, nefs değişir mi? Cevap Nefsin zatı ve maddesi değişmez. Lakin sıfatı değişir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu, İslam'dan evvel kendi kızlarını kendi eliyle diri olarak gömmüştü. İslam'dan sonra omzuna çuval yükletmiş, fakirlerin evlerine kadar götürmüştür. Her iki Ömer'in zatı birdir. Sıfatları ayrıdır. Hem mesela, hamr ve sirke birdir. Sıfatları ayrıdır. Fena nefs, riyazet ve zikirle terbiye olunursa, radıya ve merdiye olur. Her hayra menba ve menşe olur. Tereddütsüz şeriata teslim olan, kendisi hakkında delil bile arayamaz. Efendim, bunca ulema delili terk etmemişler işaretinizden delilin terk edilmesinin mecburi olduğunu anladım. Nitekim bir sohbetinizde delilin menşe'i şüphe ve vesvesedir buyurdunuz. Cevap Bunca ulema malumu müşahade etmek makamından his ve aklın seviyesine inerler. İnişlerinde avamı his ve hayalin şüphesinden delille seviyelerine celbederler. Ez cümle İbrahim aleyhisselam miraçlarında yıldız, Ay ve Güneş'in mahluk olduğunu müşahede etmişti. Doğuşta bile peygamberlerin hepsi kamil doğarlar. Kendilerinin hakkında delile ihtiyaç görmezler. Lakin İbrahim aleyhisselam kavmine yol göstermek için nübüvvet makamından avam makamına inip onların his ve akıl seviyesine göre ve kendisini onların yerine koyup delil göstermiştir. Kur'an-ı Hakim'de Falamma cann alayhi leylu raa kevkeba Ayeti ile işaret olunan mana bundan ibarettir. Sanki kendisi şöyle buyurmuş. Faraza yıldız, ay ve güneş yaratıcıdır desek onları görüp müşahade ettiğiniz gibi değişmektedirler. Her birisi birer kervan kafilesidir. Bunlar yürürlerken yürütücüleri ayrıdır. Yürütücü ise haliktir. Değişmeyi kabul etmez. Ezeliyet meselesini en kolay bir yolla kavmine izah etmiştir. Aksi takdirde kendisi de kevkebin halik olmadığını bilirdi. Bunun içindir ki hükema, din ilimlerini dindardan öğren. Çünkü dinsizin dinden bahsetmesi gıyabi ve hayali bir vesveseden ibarettir. Dindar öyle değil, keşfi, şuhudi ve zevki olarak yolu tarif eder demişlerdir. 5. Beş latife diye tarif buyurdunuz. Latifelerden maksada aliniz nedir? Hali hazırda insan ve hayvanların birçoklarının yürekleri birdir. Gerek kalp, gerek ciğer ve latifeler de birdir. Bu hususta bir malumat istirham ediyorum. Efendim hoş görün. Kelam ve felsefe bize çok tereddüt ve vesveseyi getiriyor. Bunları tefrik edemiyoruz. O anda öyle bir bakışla baktılar ki, ödüm ve iç organlarım yerinden koptu zannettim. Ve şöyle buyurdular. Kalbi insani dediğimiz, yürek denilen et parçası değildir. Zannettiğiniz hadisi şeriften ona et parçası denilmesi mecaz yolu iledir. Belagatı bilmez misiniz? Hakikatte kalp et parçasından başkasıdır. Kalbe yürek demek ilmi bir hatadır. Zira o et parçası hayvanlarda da var. Kalp dediğimiz ruhani, yüreğe bağlı bir hakikati camiadır. Evsaf ve şuunatı Rabbani ile ahval ruhani ve kevni aralarında toplayıcı ve cami bir hakikattir. Şekli sanavberi olan et parçası onun aynasıdır. Yani yürek ruhun ve kalbin aynasıdır. Zuhur mertebesine göre akis itibarıyla yürek ayna, Kalp ise ondan başkasıdır. Bütün güzel ahlakı, kemalatı tahsil edici bir menşe'tir. Aslında insanda tedbir edici ruhun aynası, kalp ve kalbin de aynası o yürektir. Bundan dolayı bazı meşayih, kalp yürekte buhar şeklinde zuhur eder, dediler. Bazıları da cismi latiftir, dediler. Her nasıl olursa olsun, bahsettiğimiz kalp, Hudâ-i Taala'nın tecelliyesine mahaldir. Vasıtası ruhi hayvanidir. Aleti aklı selimdir. İnsanın vücudunda yani sol memenin altındaki yürek o kalbin yuvasıdır. Kuş ayrıdır, kuşun yuvası ayrıdır. Nasıl bir nehrin önüne set çekilse nehir dağılıp gidiyorsa öylece nefs ve tabii kuvvet kalbe set olduğu zaman kalbe gelen feyz de dağılır. Nefs ve tabii kuvvet, set olmaları itibariyle, kalbi istidat ve kuvvetten düşürür. O da dünya lezzetlerine dalıp, pek çok parçalara bölünür. Dolayısıyla, dünyevi maksatlara yüzünü çevirir. Onun yüzü, alemi emirden, maddi aleme çevrilir. Nihayet darmadağınık olur. İnsanın ilk vazifesi, kalbinin dağılan parçalarını birleştirip, Yüzünü vesvese ve dünyevi maksatlardan çevirmektir. Kalp ne ile parçalanmış ise, onu kalpten çıkarmakla kalp cemiyeti ve kuvveti bulur. Binaenaleyh biz kalbimizi nefsani, şehvani, hayali vesveseden temizlersek kalp metin bir kabiliyeti elde eder. Semeresi çoğalır. Bunu nazarı itibara alarak kalp temizlemesi vaciptir denilir. Kalbin parlak yüzünü günahlardan, lekelerden temizlersek, hak ve hakikatler ona akseder. Nitekim bazı nakşibendiler şöyle dediler. Lekeler kalbin yüzünü kapatırsa, onun perişanlığından varlığı ve yokluğu aynı seviyede olur. Kalbi teferrukadan yani ayrılma ve parçalanmadan sakındırmak vaciptir. Şairlerin de ayrılık hasreti demeleri kalbin dağılmasından ibarettir. Bu hususta Şah-ı Hazne bize şu sohbeti yapmıştı. Sol memenin altında olan maddi yürek içinde ruhani ve latif bir cisim olarak kalbi insani vardır. Yürek ona yuva gibidir. Yine yüreğin dış tarafında bir kafes gibi buhar şeklinde nefs vardır. Kalpte yetmiş küsur şube olduğu gibi nefsin de yetmiş küsur başı vardır. Nefs her bir başı ile bir şubeyi işgal etmek ister. Kalp kuvvet bulursa, hararetinden nefs başlarını geriye çeker. Kalpte zikir yoksa, o hücum eder. Nitekim o nefsin bir ismi de hannastır. en -Nas suresindeki el-hannas kelimesini tahlil edin. Hannas, insan içine değil, nas içini işgal eden bir latifedir. Ruhum kurban olsun. Kalbimizi nasıl galip ettireceğiz? Cevap Dışta ehli fısktan gelen, içten nefs ve şeytandan gelen umum telkindiri sarf nazar etmek ve kalpten zikretmekle kalp kuvvet bulur. Nefsin gıdası yemek, içmek, giymek, kalbin gıdası ise Allah'ın zikridir. Efendim, kalbimiz zikretmiyor. Ne yapmalıyız? Cevap, dilinizi ona yardımcı kılınız. Her ne kadar İmam Gazali, gafletle zikir merduttur demiş ise de, gafletle zikretmek, zikirsiz gafletten daha iyidir, diyen ulemanın sözü tercih edilir. Halbuki kalbi zikir, gafleti yok eder. Nitekim Molla camide, zikri lisani kıyamette tartılır, faidesiz değildir demiştir. Nitekim Şah'dan evvel Nakşibendiler, yalnız iken hafyen, toplu iken cehren zikrederlerdi. Halbuki yalnız iken dil ile zikir, hafî zikre dahildir. Hülasa, riyadan Ari, başkaya göstermek sizin zikir, mutlak evladır denilmiştir, buyurdular. Hikemi atayiye de şöyle denilmiştir. Gel ey Hakk'a isyan eden, muhabbet lafını terk et. Ki naşayeste ef'alin bu davayı kılur batıl. Odur bil aşıkı sadık, ne kim emretse maşûki. Tutar canı gibi olur mu bir nefes atıl? Şiirin Arapça olan hikem ibaresini okudular. 6. Ne gibi edep ve kaideleri riayet etsek kalbimiz nurları celbedecek? Cevap Mesela her bir şeyh, müridinin kabiliyetine göre usul tayin etmiştir. Bunda şer'i şerifle amel etmek lazımdır. Şeriatla amel etmek çok zordur. Daha doğrusu, amel etmeye yol tayin etmek müşküldür. Kalbi çalıştırmak gerek. Kurbanım, kalbimiz ameli seviyor. Fakat amel de edemiyoruz. Cevap Hayır, siz kendinizi seviyorsunuz. Ameli değil. Söylediğiniz sevgi, muhabbet değildir. İddia ettiğiniz sevgi, kalbin bir şeye meyletmesinden ibarettir. Sevgi olsaydı, itaat olurdu. Çünkü sevgi hareketi, itaat bereketi celbeder. Seven hiç sevgilisinden başkasına meyledebilir mi? Unutur mu? El hareketu bereketun. Hareket berekettir. Bir insana cin çarpılırsa sar'a, sevgi çarpılsa aşk. Birisi nikmet, birisi hikmettir. Onun için mecnunun ve aşıkın hareketleri birbirine benzer denilmiştir. Kurban, ne gibi kaide ve usule riayet ederiz? Cevap, adab kitaplarını oku. Efendim, adab kitaplarından anlayamıyorum. Eğer Gavz hazretleri Şah-ı Hazne'den naklen lütfederse, bin kitabı okumamdan hayırlı olacağına inanıyorum inşallah. Taharetül Kulub kitabı sende yok mu? Kurban vardır, çok muğlaktır, anlayamıyorum. Gavz'ın ağzından çıkan kelimeler bize daha kolay geliyor. Biraz daldılar, sonra şiddetle tehdit ettiler. Fakat yatsı namazının akabinde şöylece buyurdular. Şahı Haznevi bize sohbet etti. Dedi ki, 1- Dini ve dünyevi maksatların dışında halkı terk et. Ne halkın vermesine ne de vermemesine bakılır. Halkın övmesi ve sövmesi nedir? Fil hakiki öven kendini över, söven de kendine söver. Vakitler iyi geçti ise elhamdülillah. Gafletle geçti ise estağfirullah demek lazımdır. binanaley 2. Dünyevi lezzeti terk etmek gerekir. Fakirliğe, bela ve musibetlere sabırla tahammül etmek lazımdır. Akıllı insan odur ki dünyanın varlığı halinde isyan etmez. Yokluk anlarında da sabreder. 3. Beş vakit namazı cemaatle kılmak. Vakti değerlendirmek. Fırsatları kaçırmamak en lüzumlu edeptir. Cemaatle huzur olmuyorsa, yalnızlıkta namaz kılmakta huzur oluyorsa, şeriatın emri kırıldığından o huzurun nefs ve şeytandan olması ihtimali vardır. 4. Malayani sözleri terk etmek. Söz söylemekte titiz olmak. Doğru söylemek kadar hiçbir faide yoktur. Çok konuşan gıybet de eder. Gıybetin tesiri namazın tesbihlerini bile terk ettirir. İhtiyaçtan fazla konuşmamak lazımdır. Çok konuşanın aklı azalır. Aklı azalan kimsenin dini azalır. 5. Helal lokmayı talep etmek. Şüphelilerden bile sakınmak lazımdır. Latifeleri makamlarından indiren haram lokma, Bey namazın yemeği, münkirlerin sözlerini dinlemek birer sebeplerdir. Bilhusus haramdan yemek. Bu zamanda en çok kalbi nefse mağlup ettiren, tahareti, abdesti, guslu bilmemek, necasetten korunmamak ve haram lokmayı yemektir. 6. Münkirlerin eziyet ve cefalarına tahammül etmek. Zira halkın eziyet ve cefalarında tahammül, efendiliktir. Tahammülsüz efendi olmaz bir Kemal Sabra Ulul Azmi. Ulul azm olan peygamberler sabrettikleri gibi sen de sabret. Yani Allah Habibine halkın eziyet ve cefalarına tahammül etmesini emretmiştir. 7. İfratla iyal ve malı sevmemektir. Çünkü bunların varlığı da yokluğu da beladır. Bunların yokluğu bir, varlığı bin beladır. 8. İsar ve cömertliği adet edinmektir. Fakir ve miskinlere hizmet ve şefkat etmektir. Bu çok mühimdir. Bu ahlak zamanımızda ender olmuştur. Bu hususta saadatların menkıbesi çokça meşhurdur. 9. Gerek ehline, gerekse arkadaşlara hüsnü muamelede bulunmak, saadatlardan medet beklemek, onlarla istişare etmek, Hiçbir zaman kalbende olsa onları tahkir etmemek edeplerin mühimlerindendir. Allah'a hamdolsun Şahı ı Haznevi'nin bütün müritlerini veli biliyorum. Onları kendime duacı inanıyorum. Nitekim duaları da kabul oldu. 10. Fasık ve münkirlerin meclisinde oturmamaktır. O arada müdahale etmek suretiyle, ''Kurban, biz bazen onlar ile mecburen bulunuyoruz.'' dedim. Hayır, muhaliftir dediler. Ve devamen şöyle buyurdular. Ancak onlar inkar ve fıskla meşgul olmadıkları bir vakitte nasihati de talep ederlerse, o zaman onlara emri ma'ruf ve nehy anil münkeri söyle. Onlara uyma. Onları kendine uydur. Evvela kendi nefsini ıslah et ve ayıplarınla meşgul ol. Hiçbir vecihle mümin kardeşinin hakkında kin beslemez. Onu aldatmaz. Haysiyet ve şerefini korumaya çalışır. Ertesi gece bu konuda yine sohbet yaptılar. Ancak bazılarını zapt ettim. Hikemi Atayiyye'den Arabi olarak şöyle buyurdular. Merdi Kamil kendi nefsinde kemal ister hemin. Eylemez methusenayı halka asla itibar. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Kendi ayıbını görmeye ayna gayrın ayıbıdır. Halka tan etme hele bir kere var gör sen seni. Bir gün teveccühte, Gavz hazretleri bunu okudular. Sen kendi varlığından gafil olmadığın müddetçe, Hiçbir zaman kendi muradına ulaşamazsın. Şu zahir denizinden sahiline çıkmadığın müddetçe, Ehli aşk nezdinde kamil değilsin. Nitekim buraya işareten şöyle dediler. Tasavvufta ibadet, kendi nefsine hiçbir şeyi mülk görmemekle, Kendini ve varını, mağbuduna mülk görmektir. Benliğin yokluğunun da manası budur. 11. Gündüz, sabah ve ikindiden sonra birer saat virdlerle meşgul olmak, diğer saatlerde ise iyaşeyi temin etmekle vakti geçirmektir. Yani, sabahtan bir cüz, geceden bir cüz'ü ihya etmekle diğer vakitleri helal kazançla geçirmek, kalp kapısının açılmasına vesiledir. Nitekim, efzalul a'mali imaratul evkati fil muvafeqati. Amellerin en faziletlisi, vakitleri en uygun ve muvafık işlerde tamir etmektir. Yani, haram olmayan dünya kazancında veyahut ibadetle vakit geçirmektir. 12. Huzuru kalp ile devamlı zikretmektir. Şah-ı haznenin himmetiyle böyle devam edenin kalbinde pencere açılır. Allah bizi ve sizi gizlide batınının fesatlığından ve zahiri amelle gurur duymaktan muhafaza etsin. Günahların akıbetini unutmakla iyiliği istemekten de Allah'a sığınırız. Sonra Faresiyl ibare bir şiir okudular. Zapt edemedim. Başka bir vakitte dinlediğim şu ibarede olabilir. Onu bulmak için dostunu bulmak gerek. Ayeti kerimede de İnna ma Allaha ma'alldinettekau vellezinhum muhsinun. Muhakkak Allah takva sahipleriyle ve iyilik yapanlarla beraberdir buyrulmuştur. İnsanların en hayırlısı göğsünde Müslümanların aleyhinde hiçbir fikir düşünmeyendir. En iyi dostun ayıplarını sana gösterir ve seni Allamul Guyub olan Allah'a teşvik eder. Gaybı bilmek için gayip olmayandan gayip olmak gerektir. Gözden gayip olanla beraber olmak ve huzurunda sebat etmek, gayrini görmemek gerektir. Makamata kavuşup dönmek için maziden hiç bahsetmemek, mustakbelin nasıl olacağını hiç düşünmemek, vakte itibar ve ibadetle tamir, hali hazırda olan peygambere uymak gerektir. Zira peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetinin içinde diri gibidir. Ebdal, beşeriyetten mübdel olan zevattır. Her bir kıssadan hisse var. Kıssaya önem verilmese de hisseye çokça önem vermek lazımdır. Hikayelerden sakınmak gerektir. Zira hissesiz kıssaya girmek kısırlık olur. İbadetin ivazını Allah'tan talep etmek, Allah'ın fazlu keremini unutmaktan başka hiçbir şey değildir. Bizim tarikatimizde itikaf yoktur. Zira itikafın hakikati, azaları, emirleri yapmakla yasaklardan sakındırmaktır. Halvet de yoktur. Zira halvetin hakikati de şöhretten ibarettir. Bizce halvet, beden ağyarda olduğu halde kalbin yardan ayrılmamasıdır. Bir hadisi şerifte de, Kunu zahiran ma'al halki ve batinan ma'al hakkı. Zahirde halkla, Baatında Halik'la beraber olun. Buyurulmuştur. 7. Gafsa kurbanım. Musaadeniz varsa bir müşkülüm vardır. Evet dediler. Ayet, hadis ve tasavvuf kitaplarında kalpten çok bahisler vardır. Mesela, inne fil cesedi mudgaten. İzâ salahat, salahal cesedü kulluhu. Ve ida fesedet, fesedel cesedu kulluhu. Elâ vehiyel kalbu. اَلَا kalbu, الْقَلْبُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Bedende bir et parçası vardır. Düzelirse beden hepsi düzelir. Bozulursa beden hepsi bozulur. Dikkat edin, o da kalptir. Dikkat edin, o da kalptir. Dikkat edin, o da kalptir buyurulmuştur. Hadis-i şerifteki et parçası ve kalp nedir ve nasıldır? Terbiyesi ne gibi şeylerle yapılır? ''Cevap, sen bu hadisin manasını şerhlerden görmedin mi?'' ''Evet, gördüm. Hatta Seyda Molla Ali'den de sordum. O da beni size havale etti.'' ''Hadisin şerhine bak.'' dediler. Üstad Molla Ramazan, Pürhusi Rahimehullah araya girdi. ''Gafsa kurbanım. Ben de bunu çok merak ediyorum. Bu genç sizden sordu. Benim de müşkülüm vardı. Sizin takririniz ayrı olur.'' Zira sizin takririniz Nisan ayının yağmuru gibidir. Bu hususta dilinizin bulutu bir yağmur yağdırsa çok güzel olur, dedi. Bunun üzerine Gavz, Molla Ramazan'a cevaben, Evet Molla Ramazan, kalpler çok hastadır, sıhhat bulmuyor. Ah, Şah-ı Hazne hayattayken hatırlıyor musunuz? Beraber giderdik, o da kalpleri tedavi ederdi. Evet evet, biz değil, Şah-ı Hazne doktor idi. Nisan'ın yağmuru nedir? Nisan'ın yağmuru nebatatı ihya eder. Şah-ı Haznenin sözleri ruhları tedavi ederdi. Arş, mülk ve melekut alemine baktığı gibi insanın kalbi de iki yüzlüdür. Bir yüzü halk alemine, diğeri emir alemine bakar. Arş-ı Azam'ın sıfatı istivaya mahal olduğu gibi İnsan kalbinin de sıfatı istivadır. Ruhaniyete ve onun istivasına mahalli zuhurdur. Arş terakki etmez. Lakin kalp terakki eder. Şöyle ki, Rahman'ın feyzi, alemi ecsama iniş yaparsa, ilk olarak arş onu kabul eder. Melekut alemine bakan yüzü ile arş, ondan feizini kabul eder. Madde alemine bakan yüzle, aldığı feizi aşağıdaki cisimlere dağıtır. Çünkü bütün cisimlerin irtibatı arşa vardır. Hatta bir an o fez arştan kesilirse, aynı cisimler aynı anda yok olacak. Arşın feyzi, madde alemine icat ve imdat ile berdevamdır. Arşın hali böyle ise, bedenin arşı da kalptir. Onun da iki yüzü vardır. Bir yüzü ile cesede, diğer yüzü ile ruha bakar. Zira kalbin de tırnağa kadar tüm azalara hatta kıllara irtibatı vardır. Bedenin umum damarları ona bağlıdır. Kalp herhangi bir damardan irtibatı keserse o damara bağlı olan azal yok olur. Kalp de ruha bakan yüzü ile ruhtan kuvvet alır. Bedenin bütün cihetlerine dağıtır. Hepsinin nasibini yetiştirir. Ruhun feyzinin bir an kalpten kesilmesiyle Kalp de bedenle birlikte yok olur. Maddi yürek, o kalbin vasıtasıdır. Onu, ruhu ve kalbi yap eden, Halik'in emri olan ruhtur. Bunun için kalbin yüzünü, yalnız ve yalnız Rabbine yöneltmek lazımdır. Acayip bir tebessümle, Molla Ramazan'a hitaben, Seydam öyle değil mi? Bir an zikirsiz kalmak, haflete girmek, bu mümkün olmayan bir şeydir. Sırrın terbiyesi de ona bağlıdır. Zira sır kalbin nurudur. Ruh tamamen emir alemine bağlıdır. Hatta ruh ve melekut alemi ruhi insani ile kaimdir. Ruhi insani de Halik Taala'nın hay ve kayyum sıfatlarıyla kaimdir. İnsan vücudundan maada her ne varsa ruhi insani ile var olur. İnsanın icat ve imdat itibarıyla bedenen ve ruhla varlığı Halık iledir. Vasıtası yine Allah'tır. Yani insan, kün emri ile var olur. Ruhun sırrı hafadır. Ruh, Halıktan gayri her şeyden alakayı keserse, aslına rucu eder. Fenaya uruç edemez. Evet, ruhi insani, ruhi insani dediler ve sukuta daldılar. 8. Efendim ruhum kurban olsun. Şer'i hükümler birdir. Hakikat kabili taksim olmayan yine şeriatin kendisidir. Hakikat, şeriat, tarikat isimleri nereden çıkmıştır? Neden zahire hüküm verilir? Bu hususta nefsimize nasıl itminan gelir? Terbiyeyi nefs hakkında hadi a'aduka lladhi beyne canbeyka sen en büyük düşmanını, iki kürek kemiği arasında olanı bil. Malindeki hadis-i şerifin manasını bize ihsan buyurur musunuz? Cevap Allah Teala'nın kuluna hitabı üç mertebededir. A. İbadetin keyfiyetini beyan olarak muamele, cezalar, emanetler, miraslar ve bedene ait hitaplardır. Bunun iç yüzüne şeriat denilir. Dış yüzüne tarikat denilir. B. Kalbe müteveccih olan hitaplardır. İtikat, amel, ahlak gibi kalp ve dimağ terbiyesine müteveccih ilahi hitaplardır. Bunun da dış yüzüne şeriat, iç yüzüne de tarikat denilir. C. Bir anda hem bedene hem de bedenin iç yüzüne müteveccih olan hitaplardır. Buna da hakikat denilir. Bazı meşayih Birincisine beden terbiyesi, ikincisine nefs terbiyesi, üçüncüsüne de kalp terbiyesi demişlerdir. Beden, sureti taksimle tahrip olsa bile kabili taksimdir. İnsanın içi ise kabili taksim değildir. Binaen aleyh, Arif sehreverdi ve beyazıdı bestami gibi zevat şöyle dediler. من تشرع ولم يتسوف فقط تفسق. وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَشَرَّعْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ Kim şeriatı tutup tarikati bırakırsa fâsık, kim de tarikati tutup şeriatı bırakırsa zındıktır. Yani şeriatin mücerret bir zahirden ibaret olduğunu iddia eden fâsıktır. Mücerret batın diye iddia eden de zındık ve münafıktır. Zira birinci ve ikinci itibarla iç ve dış yüz birdir. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ Kim ki şeriat ve tarikati birleştirdi ise, şüphesiz o hakikate kavuşmuştur, buyurmuştur. Yani zahir ve batın birdir. Bir ağacın kökü var. Yer altında damarları var ve dalları var. Şeriat damarlar gibidir. Tarikat kök, hakikat dal, meyvesi de marifet gibidir. Hangisini ortadan kaldırırsan, ağacın hepsi kalkar. Yahut şeriat beden, tarikat kalp, hakikat ruh, marifet ise bunların müşahadesidir. Hadis-i şerife gelince, Şah-ı Hazne bize sohbet etti. Şöyle buyurdular. İnsanın nefsi, faideli olanı def, zararlı olanı celbeder. Kalp onun zıddını ister. Fakat sureten gizli olan nefs, gizlice birçok hileler yapar. Hadis-i Nebevi'de, o iki kürek kemiği arasında gizlenmiş nefsinin düşmanlığını beyan buyurmuştur. Demek bu nefsin düşmanlığı ve hilesi, şeriatı inkar eden kafirden, inanmayan münafıktan ve tatbik etmeyen fasıktan daha fazladır. Ez cümle sıfatı, kötülüğü emretmektir. O nefsi sıfatından çıkarıp, İtminan ve sükunet sıfatına yönelmek gerekir. Bu nefs ıslah olmayınca marifetin ne olduğu bilinmez. Nasıl ki hasta insana ne versen acı gelirse, öylece nefse de ilahi hitaplar, emirler acı gelir. İtminan deresinde nefs sıhhati bulur. Sıhhat bulunca kendisi kendini muhafaza eder. Bu sayede Allah'ın marifeti ona baş gösterir. Nefs bu saadete kavuşunca mü'min, kamil ve salih olur. Ahirette de sa'id olur. Kurbanım, bedenimizde nefsin yerinin neresi olduğunu beyan buyurur musunuz? Cevap Şah-ı Hazne'nin beyanına göre nefsi emmare, kalbin kapısında bir bekçi gibi, kalbin alt kısmı tarafında buhardan bir cismi latiftir. Kalbin şekli çam kozalığı gibi olduğu için, Ağzı da üç taraflıdır. Bazen nefs, sol kürek kemiğinin alt kısmında, bazen göğsünün ortasında, bazen de sol memenin alt kısmında gizlenir. Hukema bu nefse ruhi hayvani derler. Bütün kötü ahlakın menşe'i bu nefstir. Onun hükmü, bütün bedeni kaplar. Şu kadar ki, aslı alemi bekadan olduğu hasebiyle, bedenden ayrılması ile fena bulmaz. Aynı nefs hayvanlarda da vardır. Fakat hayvanların nefsi beka alemin'e ilgili olmadığından ahirette fena olup toprağa avdet olur. İnsandaki nefs ise bedenden ayrıldıktan sonra haşirde de yok olmaz. Son karargahı ya cennet ya cehennemdir. Kulun bu dünyadaki vazifesi nefsini cehennem yolundan cennet yoluna çevirmesidir. Kurbanım, ondan bahsedilen insandaki nefsimizin kaç yüzü vardır? Ve her bir yüzünde ne gibi ahlaklar meydana geldiğinin beyanını Gavz-ı Halim bize lütfetse çok güzel olacak. Umulur ki Ali himmetleriyle biz onu ıslah ederiz. Cevap Molla İsmail Nefsi emmarenin iki yüzü vardır. Birine heva, diğerine gazap denilir. Heva yüzü hırsı, cimriliği, tuli emeli, dünya sevgisini ve benzerleri gibi sıfatları meydana getirir. Gazap sıfatı ise kibirliliği, benliği, adaveti, kin ve haset gibi hasletleri emreder. Bu her iki sıfat da nefsin yoldaşıdır. Aley nefs heva sıfatı ile Menfaati celb ve cem eder. Gazap sıfatı ile de kendisinden zararı müdafaa eder. Halbuki zararı müdafaa eden ve menfaati veren Allah'tır. Allahümme la mâ ni'a limâ a'tayte ve la mu'otia lima mena'te. Mu Allahümme verdiğine engel yoktur. Men ettiğini veren yoktur. Ghafza kurbanım, nefsin sıfatının yok olunmasını, Gazali'nin ibarelerinden anlamıştım. Halbuki Şeyh'ül Ekber de nefsin yokluğunu ve fenasını tarif etmiştir. Dolayısıyla akıl çelişkiye düşüyor. Cevap Benim kanaatim de gazali'nin görüşü gibidir. Zira tamamen nefsin yok olması naxtır. Ancak her iki sıfatın yok olması kemale varmaya engeldir. Nefsin sıfatı yok olur demek değişir demektir. Nefsin zat ve maddesi ise yokluğu ve değişmesi düşünülemez. Efendim, bu iki sıfatta nefste varsa o zaman Malik'in vazifesini bilmesi gerekir diye anladım. Fakat vazifenin ne olduğunu anlayamadım. Gavs'ın bu ince ve dakik işaretlerinden aklım kanatsız, sağır ve dilsizdir. Cevap Çokça derinleşmeye lüzum yoktur. Bazen muhatap, söz söyleyenin muradının dışında düşünür. Demek istedim ki salikin vazifesi nefsini bu iki kuvvete çalıştırmak ile birlikte fena ahlakını iyi ahlaka tebdil etmesidir. Mesela heva sıfatını muhabbeti ilahiyeye, şehveti iffete, hırsı gayrete çevirmek gerekir. Hem mesela gazabı şecaate, kibri sükunet ve vakara, adaveti el-bu'udu hasedi rıptaya değiştirmek gerekir. Böylece diğer fena ahlakını, güzel ahlaka tebdil etmek gerekir. Artık iyilik ve fenalığı karşı karşıya getir. Muhasebeye çekil. Ta ki nefs kemaliyeti bulsun. Nefsin kemali, itminan ve sükunettir. Zıttı ise emmareliktir. Nefsi mutmainne, âlâ-yı illiyinde, emmare ise, esfeli safilindedir. Hakikatte insanın nefsi ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Sonra esfeli safiline düşmüştür. Nefsi esfeli safiline düşmüşlerin vazifesi ahsen-i takvime yükselmeleridir. Laqad halaqnal insane fi ahseni takvim. Biz insanı en güzel bir surette yarattık ayetini okudular. Kurbanım. Gaffar-ı Halim Salikin kendi nefsini kemale erdirmesine işaret etti. Fakat nefsin esfeli safilinde olduğunu salik nasıl idrak edebilir? Hilminize ve lütfunuza sığınıyorum efendim. Cevap iyidir, güzeldir. Dinle. Fiiller, amel ve ahlakın hepsi nefste merkezlenmiş, kalpte gizlenmiştir. Hepsi de batıni kuvvetten ibarettir. Kalp ve nefsten çıkan her amel huy ve hareketler, mana aleminde canlı birer suretlerdir. Muhtelif şekil ve suretlerde bulunurlar. Güzel fiil, amel ve ahlakın sureti nurani, fenaların da zulmanidir. Her insan haline göre rüya aleminde bunların bir kısmını müşahede eder. Ehli irşat bunları uyanıklık aleminde görüp müşahede eder. Bize şeriat neyi emretmiş ise onu yapmak, neyi yasaklamış ise ondan sakınmak gerekir. Fakat şeriatı öğrendikten sonra da bir kamil mürşidin eliyle yürümek, işaretlerinden ibret almak şarttır. Zira kamil mürşid olmaz ise, salik, hak ve batılı birbirinden fark etmez. İkisini birbirinden tefrik etmek zordur. Zira kendi iradesini başkasının eline vermeyen, kendi hatalarını müşahede edemez. Yol tamamlanıncaya kadar bir kâmilin işaretiyle gitmek, En kolay ve en tehlikesiz bir usuldür. Gavsa kurbanım. Her zaman gavzla mülakatımız mümkün olmuyor. Bilhusus etbaın çoğu uzak memleketlerdedirler. Eğer canlı bir misal gösterirlerse, Umulur ki biz kendimizi tedavi ederiz. Öyle bir misal istiyorum ki, her etba ondan faidelensin. Cevap Molla İsmail, Her şeyi akılla halletmeye kalkma. Biz Şah-ı Hazne'nin sadece çorbasından şunu istifade ettik. Eğer bir salikte aşk ve muhabbet galip ise, Sular, çeşmeler, çimenler rüyasında tezahür eder. Fiilen de maddi aleminde zikir, tesbihler tezahür eder. Teslim galip ise, Elma, üzüm, karpuz tezahür eder. Rüyada bunların müşahadesi, alışkanlığın dışında ibadet ve taatin lezzetine işarettir. Hatta sıdık ve ihlas terakki ederse, terakki, göller, çiçekler, hoşaf gibi cisimlerle tezahür eder. Vera, takva ve marifet ise alemi misalde huri, gılman, kasır, cennet gibi görülür. Bunlar hepsi ahseni takvim ve itminan mertebesindedir. Gazabî kuvvet, şehvet bir kişi de olursa, o da yılan, ejderha, öküz, camız gibi suretlerde görülür. Mesela kibir aslan, kaplan, hırs köpek, mücadele karga, ifrat-ı şehvet maymun ve serçe kuşu şeklinde görülebilir. Cimrilik hırs, Akrep şeklindedir. Ağır hastalıklarda hayali kuvvet bunları suretlendirdiği gibi, bazen zikretmek zamanlarında da bu suretler tezahür eder. Hülasa her bir cisim bir şeye alamet olabilir. Ehli irşat bunları açıkta karikatür olarak görürler. Hatta bazı meşayih rüyaya çok önem vermiştir. Fakat Şah-ı Hazne rüyaya değil şer'i tatbikata önem verirlerdi. Nakşibendi tarikatinde en çok beğenilen de budur. İnsan bir emri Rabbani'dir, bir sırrı Rahmani'dir, bir ruhi Sultanidir. Kün emri ile var olmuştur. Hak suretinde batıl, batıl suretinde hak görülebilir. Her ne görürseniz şah Hazne'ye arz edin. Hidayeti Allah'tan, himmeti de ondan isteyin. Aşk acizlikten daha iyidir. Fıkıh ilmini öğrenin. Onunla amel edin. İslam dini adaptan ibarettir. Adap, adap, adap lazımdır ve selam. Başka bir vakitte de şöyle buyurdular. Alışkanlık çok çirkindir. İbadet de alışkanlıkla yapılmamalı. Çünkü alışkanlık haline alırsa ibadet adet olur. İbadeti adetten adapla ayırmak gerekir. Her bir işe kapısından girmek gerek. Temelden başlamak lazımdır. Kul azami tedbiri almakla Allah'ın takdirine teslim olmalıdır. Zaman hepsi üç saatten ibarettir. Bir gün aleyhte olur, bir gün lehte olur. Lehte olduğu vakit şımarıklık, kibirlilik ve zulümden sakınmak edeptir. Aleyhte olduğu zaman sabır, tahammül, azami tedbire sarılmak gerekir. Ne aleyhte ne lehte olduğu zaman da vakti değerlendirmek gerekir. 9. Kalp, latifeler ve beden terbiyesi hakkında soru ve cevaplar Bir vakit tek olarak oturmuş, öğleden önceki murakabede meşgul iken, yanaşmaya cesaret edemediğimden başını kaldırıp gel diye işaret ettiler. Yanına vardım. Halimi, idare ve çalışmamı, dünya maişetimi sordular. Sonra mübarek elleriyle ceplerinden biraz para çıkarıp elini bana uzattılar. Adıyaman'a bağlı alduş ve kahta kazasına gitmemi emrettiler. Gidiş ve gelişteki adap ve usulü öğrettiler. Kalemle ifade etmeye imkanım yoktur. Fakat üç cümlesi herkesi tedavi edecek olduğundan teberrüken buraya yazıyorum. A. Siz oralara gidersiniz, gezersiniz. Sakın bir çift çorap bile almayın. Eğer alırsanız peşin sevabınızı aldınız demektir. Ve bir daha buraya gelmeyiniz. Allah'a ve halka hizmette, ahiretteki sevaptan başka hiçbir talebiniz olmasın. B. Saadatlar sizin ceketinizi giyer. Sizin suretinizde dolaşır. Halkı irşat ederler. Sakın halk tarafından bu gibi şeyler oldu ise, benim demeyiniz. Dediğiniz an, tarikatten merdud olursunuz. Neyimiz var? Şah-ı Hazne ve Hazreti Saniye, Bizim suretimizde halkı irşat ederler. Avam tabakası onları biz biliyor. C. Filan hidayet oldu, filana şöyle dedim, Öncesi böyle idi, sonra şöyle oldu şeklinde tebliğde bulunmayınız. Bunun akıbeti kötüdür. Hisse, hayale kapılmadan şahı hazneden bahsedin. Muasır meşayihin şereflerini koruyun. Halkın övmesini ve sövmesini de sarfı nazar edin. Ve daha birçok tavsiyelerde bulundular. Ayrılırken soru ve cevap şekilleri şöyle idi. Gafz-ı Halime kurbanım. Gafz'ın varlığı İslam alemine büyük bir nimettir. Etba'ın çoğu soru sormuyorlar. Alimler ise sukutla vakit geçiriyorlar. Bu biçare, sohbetinizle şereflenmeden evvel pek çok asri ve felsefi kitapları okumasından dolayı hakkı Batıl, Batılı Hak suretinde görüyorum. Bazen vesveseler kalbime gelir. Evham ve hayal dimağımı perişan etti. Mesela Gavs hazretleri Allah ve Resulullah'tan yani ayet ve hadisten nakletmiyor. Şah-ı Haznevi'den ve Hazreti Sani gibi zevattan naklediyor. Bilahare dinlediklerimi düşünüyorum. Elhamdülillah Gavs'ın sözünün özü hep ayet ve hadis oluyor. Bundan dolayı tecessüs bana galebe çalmıştır. Niçin Gavs-ı Halim, Ayet ve hadis demiyor, ayet ve hadislerin manasını naklederken sözünü onlara nispet ediyor. Hatta birçok zamanda ayet ve hadislerin lafzı okunmuyor, manaları açıklanıyor. Özellikle bunu istirham ediyorum. Cevap Allah'ın ve Resulullah'ın kelamı çok derin. Dipsiz bir bahri amiktir. Onda yüzmek havası ümmete, müctehitlere, kümeli evliyaya mahsustur. Bazı ayet ve hadis insanın kalıbına, bazısı kalbine, bazısı ruhuna, bazısı sırrına, bazısı hepsine ait olur. Şeriat ahkamında nefse mutalik olana tarikat, kalbe yönelmiş olana hal, ruha yönelmiş olana marifet, sırra yönelmiş olana hakikat yahut hakiki tevhid ismi veriliyor. Bunları birbirinden tefrik etmek müşküldür. Hangi zat, hangi ayet ve hadisle ne gibi şartlarla muvaffak oldu ise o hususta o tedavi etme usulünü ona nispet ederiz. Eğer biz aklımızla bunları açıklarsak hukuklarına tecavüz etmiş oluruz. Ayrıca Allah ve Resulü'nden kalpten kalbe intikal eden ilimler vardır. Ancak muciz olan şeyhi mercu onu bilir. Bazılar henüz daha gizli gitmekte, bazılar söylenmiştir. İşte söylenmiş olan kısmı söyleyene isnat etmek yine ayet ve hadise isnat gibidir. Hadiste isnat ne kadar kısa olsa o kadar kuvvetlidir. Bu ilimde ise isnat ne kadar uzun ise o kadar faidedir buyurdular. Kurbanım, bedenin terbiyesi nedir? Cevap: Terbiyeyi beden Cibril hadisinde beyan olunmuştur. Yani iman, İslam, ihsan mertebesini bilmekle, her bir ibadeti yerli yerinde şart ve rükünlerine riayet ederek yapmakla terbiyeyi beden olur. Ancak bedeni terbiye etmekle dört unsur ve nefs-i natıka terbiye olunur. Bunların terbiyesi ruhaniyeye ilk kapı ve ilk yoldur. Bunsuz ruhaniyeye geçme imkanı yoktur. Bunun için Müceddidi Elfisani ve İmam-ı Rabbani, Mustafa'ya ittiba etmeyi her sözüne imam kılmıştır. Mesela gayb aleminden iniş yapan feyzi ilahiye evvela ruha, ondan kalbe, ondan nefse, ondan dimağa gelir. Dimadan da kalıbın her cüzüne dağılır. Sonra kalıp kuvvet bulur, feyzi celbeder. Ağaçları biz budarken, Dallarından budayıp terbiye ederiz. Üzümü ne kadar güzel budarsak, kökünden o kadar güzel üzüm çıkar. Ne kadar beden terbiye olunursa, kalp o kadar feyziyâb olur. Feyzi ilahiyye her insana gelir. Eğer kalıp ve beden salihse nurani, değilse zulmani olarak bu maddi alemde kemiyet ve keyfiyet bulur. Zulmani olduğuna göre fenalıktan bulanık olur. Kalpte de bunalım olarak görülür. Bundan ruha keder gelir. Kalbe de sirayet eder. Artık kalp nefsten gelen bunalımlarla uğraşır. Ruhtan habersiz kalır. Öyle ya, insan düşmanıyla çarpışırken dostunu görmez. Şeyhül Ekber buna Hicap demiştir. Bu hicap ne kadar kalın ise o kadar kalp ruhtan uzak kalır. Ve ne kadar uzak olursa, Ruh da gayb aleminden ayrı olur. Fena alem, bedende çoğaldıkça, Ruh ondan müteessir olur. Nihayet, tamamen gayb aleminden mahrum olur. Ayrılır. Ne kadar ruh, gayb aleminden ayrılırsa, O kadar bedende şu maddi alemine meyyal olur. Nefsi emmare ona sarılır. Onu ve kalbi esfeli safiliğine çeker. Nihayet öyle bir hale gelir ki, Summun buk <Sessizlik> Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönmezler. Ayetiyle tarif olunur. Yani hitabi ilahiyeyi duymazlar. Allah'ın ve Resulullah'ın kelamını okumazlar. Allah'ın eseri olan bunca kainatı görmezler ve ahseni takvim makamına dönme sıfatlarına girerler. En kötü halde budur. Ancak bir şeyh kamil Mercun'un sohbeti ile dönüşleri umulur. İş böyle olunca, müçtehidi kiram, ulemai alam, evliyai izam, en çok bedeni amele önem verdiler. Mesela namaz, huşu ile kabule şayandır. Huşusuz namaz, ibadet değil, adet olur. Fakat huşunun meydana gelmesine vesile, tadili erkandır. Onun için tadili erkana önem verildi. Tadili erkan, Namazdaki huşu ile semerelenir. Hem mesela dış daima içe inkilab eder. Ender iç dışa inkilab etmiştir. Mesela sakallı bir genç kolayca namazı terk edemez. Ehli fıska ittiba edemez. Fakat kalbi temiz bir insan bedeni olarak sakallı olmazsa kolayca nefsi arzulara teslim olabilir. Hem kapalı bir hatun kolay olarak edep dışında hareket edemez. Açık ise çekilmez, utanmaz. Demek insanın kıyafetinin zahiri, kalbine hayayı celbeder. El-hayâ-u şü'betun mine'l-i'mâni Hayâ, imandan bir şubedir. Ve El-hayâ-u nisful-i'mâni Hayâ, imanın yarısıdır. Buyurulmuştur. Sakalsız bir genç, açık saçık bir hanımla beraber olursa, birbirine fitne olur. Sakallı bir genç, Kapalı bir hatunla duramaz. Dursa da titrer, utanırlar. İçlerinde bir fitne olsa bile tebdili kıyafet etmeden fitneleri kemiyetten keyfiyete geçmez. Diğer bütün amelleri buna kıyas et. Bu hikmete binaen hadis şerifte "Men lem yestahyi minal haliki lem yestahyi minen nasi." Halik'tan utanmayan halktan utanmaz buyurulmuştur. Netice-i meram Beden ne kadar şeri şerife uygun olursa o kadar ibadet adetten uzaklaşır. Ne kadar ibadet saf olursa o kadar da feyzi ilahiye kalbe iniş yapar. Namaz, oruç, zekat, haç, Hüslü muamele, Hüslü muaşeet hepsi beden terbiyesine bağlıdır. Beden nasıl ise kalp öyledir Beden kalbi kalp de ruhu gösterir bir insanın bedeni nasıl ise ruhu da öyledir. Ya melek ya da şeytandır. Kuzu ile oğlak birbirine benzer mi? Gayretli olun çalışın, saadeti elde edin. Şahı Hazne'nin vefatından sonra görenler görmeyenler hepsi pişman oldular. Görenler keşke amel etseydik, görmeyenler keşke görseydik diyecekler. Gafza Kurbanım Nakşibendî tarikatı nedir? Cevap: Sıddıkiyye veya Nakşibendiyye tarikatı sünneti ihya etmek, bidatlerden paklanmak ile beraber metanetli bir surette zikretmek, diğer tarifle günahları terk, emirleri yapmakla ihlas üzere zat-ı pak-ı a'laya müteveccih olmaktır. Kurbanım, bu işin başlangıcı nedir? Cevap: Ehl-i sünnet ve cemaatın itikadının usul ve kaidesine göre tashihi itikaddır. Bir de ehl-i sünnetin mezhebiyle amel etmektir. Bunsuz seyri sülük olmaz. Vaktiyle Gavz hazretlerinden istifade ettiğimiz bu faidelerden başkası da vardır. Bir kısmını eserin içinde zaman zaman açıklayacağız. Şimdilik onun dicilesinden aldığımız bir damlasını, Mevcut eser ve kitapların yardımı ile izaha başlayacağız. Ancak onun sözünü, edeple Varış, Lütufla Dönüş adlı kitabın sonuna kadar izaha çalışacağız. Kaynak kitaplarımız, Mecmuatul Resail, Ala Usulil Halidiyye, Eddiyâiyye, Risaletul Halidiyye, Hediyyetul İhvan, fi Adab-ı Zikril Mennân, El Hadâikul Verdiye, Enhâr-u Nefahatul Uns, Tenvirul Kulub, Reşahat, Mektubat-ı Rabani, Camiu'l Usul, Gavs'ın Minahı Seydan'ın İşaret ve Mektupları, Behçetü's Salikin, Behçetul Vasilin, Basiretü's Salikin, Şeyh Fetullah'ın Mektupları, Risaleleri, Hikeme Ataiye ve Şerhleri El-Mecdü'l-Talid ve Mevlana Halid'in bazı mektupları, Şahı ı Hazni'nin bazı mektupları, Levami'l-Ukul, Mecmu'atü'l-Tefasir, Mevlana'nın Mesnevisi ve Şerhleri, Nehçül-Muluk fi adab suluk behçet Behçet-ül-Seniyye, kulub İhya'u ulum din Avârif-ül-Me'arif, suluk Nesaihu'l Müluk Risale-yi Kuşeriyye Kutul Kulub Latayiful Minan ve saire Nakşibendi, Kadiri ve Şazili tarikatlerinin ittifakıyla kabul olunmuş El fethur Rabbani gibi eserlerden de faydalanılmıştır. Bidayet ve nihayetinde elhamdülillah, feyz ve bereketlerde hasbunallah, inayetinde es-salatu vesselamü ala Rasulillah. Hatalarımda estağfirullah demekle acizimi itiraf eder, eseri Allah'a havale eder, okuyucularımdan Fatiha'yı talep ederim. Haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınır, tasih edenlere teşekkür ederim. Eser kendisi 1980 Ramazan ayında tamamlanmış, önceden hazırlanan mukaddime 1982 Recep ayında ilave olunmuştur. 12 sene Gavs'ın çorbasından istifade edilen bu eser, sultana varıp dilekte bulunmayı, sermaye alıp memnuniyetle dönmeyi arzulayan zevata rehberlik yapar. Gençlere hediyedir. Bununla Şazeli, Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarına mensup kardeşlerimizin hakkını ifa etmeyi gaye ettim. Fakat üstadımın hakkını ifa etmeye gücüm yetmedi. Allah'ın selamları, bereketleri, rahmetleri, Umum Müslümanların üzerine olsun. Rabbim Teala devletimi, milletimi tüm dünyaya hakim kılsın. Amin, amin diyenler emin olsun.